Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ee, sahih hadisi şeriflerden içinde çok e, çeşitli e, nasihatleri ihtiva eden bir hadisi şerifi size nakletmek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Allah şefaatine bizleri erdirsin. Çok hadisi rivayet eden, peygamber efendimizin hadisi şeriflerine çok rağbeti olup onları çok iyi takip edip ezberleyip toplayan o mübarek sahabenin Ebu Eyyub el Ensari efendimiz de beldemizin medarı iftarı onun da şefaatine erdirsin ve onun izinden cennete giden gruptan olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Çünkü her beldenin içindeki sahabi o beldenin önderi olarak cennete o beldenin Müslümanlarını götürecekmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden nakledtiği sahih hadisi şerife göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki "Selasun münciyatun ve selasün mühlikatun ve selasün derecatun ve selasün kefarat Selas üç demek Selasun Münciyatun üç iş, eylem, amel, fiil vardır, ibadet vardır ki bunlar insanı kurtarır. Nereden kurtarır? Azaptan kurtarır, cehenneme düşmekten kurtarır, insanı cennete götürür. Ve Selasun mühlikâtun buna mukabil üç tane başka iş, düşünce ve huy vardır ki onlar da insanı helak eder, helake götürür, mahveder. Hem dünyada başı dara gelir, sıkışır, kötü olur. Hem de ahirette e, ceza görür, e, ikaba maruz kalır, cehenneme düşer. Ve selasün derecatün bunların dışında üçüncü grup bir, üç tane husus vardır ki bunlar müminin, Zaten mümin olmak dolayısıyla elbette bir üstünlüğü vardır başka insanlardan ama derecesini arttırır, öteki müminler arasında da mevkini, e, puanını yükseltir ve felâsûn, keffârat, üç şeyde vardır ki bunlar da insanın bilerek bilmeyerek işlemiş olduğu hatalara kefaret olur, onların silinmesine vesile olur, sebep olur. Görüyorsunuz, demek ki 3, 6, 9, 12 tane konuyu zihninizde tutmanız lazım. O bakımdan bir hafıza imtihanı aynı zamanda can kulağıyla dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü hepsi bizim için çok önemli şeyler. Emel münciyatu, insanı kurtaran üç şeyin sayılmasına gelince diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Allah bizi onun şefaatine erdirsin. Onun sevgisi gönlümüzü doldursun. Allah bizi cennette ona komşu eylesin. Fehşetullahhi fi's taala fis vel alaniye. Bu insanı kurtarıcı olan, cehenneme düşmekten kurtaracak, cennete girmesine sebep olacak şeylerin birincisi Fehşetullahhi taala fis sirri vel alaniye. Tenhada ve kalabalıkta, gizlide ve aşikarede, sırda ve alaniyede efendim Allahu Teala Hazretlerinden korkmak. Tabi insan eğer başka insanların yanında kötü şeyleri yapmaktan korkuyor da yalnız kaldığı zaman yapıyorsa bu olmaz. Çünkü yalnız kaldığı zaman insan yalnız kalmıyor ki Allahu Teala Hazretleri her yerde onunla hazır ve nazır onun her yaptığını görüyor. Allah'a basirun bil بِالْاِبَادِ Allah kullanın yaptıklarını görüyor, biliyor, yapacağını da biliyor, yapmışın da, gelmişin de, geleceğini de biliyor. Allahu Teala Hazretleri olduğuna göre yalnız değil. Üstelik gövdesinde, vücudunda vazifeli nice nice melekler var, etrafında melekler var. Binaenaleyh Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i hatırladım. Yani insan arkadaşından utandığı gibi, yanında devamlı bulmakla vazifeli, bulunmakla vazifeli olan meleğinden de utansın ondan da haya üzere bulunsun yani açılmasın, saçılmasın ve dikkat etsin demiş oluyor Efendimiz. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi sevgili dinleyiciler Allah'tan korkmak ama ne zaman? Her zaman. Yani herkesin yanında da yalnız olduğu zamanda gizlide de, aşikarede de Allah'tan korkacak. Hiç kimse olmadığı zaman günah işlememek de imanın gereğidir. Hiç kimse olmadığı yerde Allah var, Allah görüyor. Binaenaleyh önünüzde bir para dursa, sahibi olmasa, elinizi uzattığınız zaman onu cebinize indirmeniz imkanı olsa bile Müslüman olarak siz elinizi uzatmazsınız neden? Çünkü bu para benim değil der dersiniz. Dursun yerinde. Kim bırakmışsa gelir, alır dersiniz. Efendim, küçük bir dünya menfaati için ahiretinizi tehlikeye sokmaz. Bir Müslüman sokmaz. E, siz de sokmazsınız, sokmamalısınız. Birisi böylece Allah'tan korkmak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Yani tabi Allahu Teala Hazretlerinin marifetine ermek. Efendim, onu tanımak Yüksek bir derece, herkes onu tanıyamıyor, herkes onu düşünemiyor, herkes onun efendim Esma-i Hüsna'sını, Efsa-i Anlayamıyor, o bakımdan e, tanımadığından dolayı bir yabancılık sezebilir ama Marifetullah ehli, Arif kullar, Allah'ı bilen kullar, tanıyan kullar Allah'ın aynı zamanda aşıkları olurlar, mühipleri olurlar Efendim Her şeyden çok allah Teala hazretlerini severler Peki sevgi varken bu korku ne oluyor? Yani Haşyetullah ne oluyor? Bunun izahı nedir? Bunun izahı şudur, seven bir insan sevdiğinin teveccühünden mahrum kalmaktan korkar. Ben Allah'ı seviyorum ama ya Allah beni sevmezse, ya ben Allah'ın sevgisinden mahrum düşersem, ya huzurundan kovulursam, ya Allah'ın beni sevmemesine sebep olacak bir şey işlersem, elimden ayağımdan böyle bir günah çıkarsa aman yapar mıyım onu, yapmamalıyım diye insan sevgisi elinden kaçmasın diye, sevdiği kendisine darılmasın diye, sevdiğini kırmamak için de korkar. İşte bu haşiyetullah Böyle bir şeydir. Efendim bunu böyle anlayıp böylece titiz olmamız lazım. Yani Allah'ın rızasını ve sevgisini kaçırmamak için bir dikkat ve korku iç, içinde olmamız gerekiyor. Bunu hatırlımızda tutalım. Bir bu. İkincisi vel kastu fil fakri vel gina. Fakirlikte ve zenginlikte orta yolda olmak, e, dikkatli olmak, aşırı olmamak. Kast şey demek, orta yol demek. E, demek ki insan ne fakir olduğu zaman e, taşkınlık yapacak, ne de çok miskinlik yapacak, ne zengin olduğu zaman taşkınlık yapacak, ne de efendim aksini e, yapacak. Şöyle fakirlikte, zenginlik de onun İslami güzel evsafını e, etkileyemeyecek. O ölçülü doğru yolda Allah'ın sevdiği aşırlıklardan uzak olan yolda caddi kubrayı rızayı bari de efendim sağlam bir şekilde yürüyecek. Bu dengellilik demektir. Yani etraflan esen hafif rüzgarlardan müsl sağlam Müslümanın sallanmaması demektir. Tabi efendim eğer sallanıyorsa fakir olduğu zaman tuhyan ediyorsa isyan ediyorsa zengin olduğu zaman günaha dalıyorsa kibre düşüyorsa o zaman zayıf demektir. Müslüman bu gibi durumlarda durumu değişmeyecek kadar imanı sağlandır. Allah'a bağlılığı sağlandır. Fakirliğin kendisine Allah'tan geldiğini bir gün gelip onun da gidebileceğini verenin alanın Allah olduğunu bilir ve ölçülü olur. Zengin olduğu zaman da bu zenginliğiyle kendisine bir takım görevler geldiğini binaenaleyh fakirleri kollaması gerektiğini, hayır hasenat yapması gerektiğini, zenginliğini şatafat ve tantana ve devdebe için harcamaması gerektiğini, israf yapmaması gerektiğini düşün, düşünür. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi Allah'tan gizli de aşikare de Allah'tan korkmak. İkincisi de zenginlikte, fakirlikte orta yolu, denge yolunu terk etmemek, aşırı uçlara aşırı duygulara kaymamak. Üçüncüsü vel adlü fir <gülüyor> vel gadab zaman zamanda memnun ve hoşnut olduğu zamanda karşısındaki ne adaletle muamele etmekten ayrılmamak. Müslüman nasıl bir kimsedir? Müslüman başkalarının anlayamayacağı kadar asil ve garip bir kimsedir. Mesela eğer babası bile haksız olsa onun aleyhinde karar verebilir. Velev ala enfusikum evil valideyni akrabin kendisini aleyhinde bile olsa ...adalet şunu icap ettiriyor... ...ben şöyleyim, ben suçluyum diyebilir... ...böyle böyle bir terbiyeye sahiptir Müslüman... ...adaleti hiçbir zaman bırakmaz... ...karşısındaki insandan hoşnut, razı... ...akrabası... ...o kendisine iyilik etmiş bir kimse... Şu, ...evvelce iyi bir kimseydi... ...ama şu anda suç işlemiş... ...o halde adalet neyse o cezayı yer... ...yani onu seviyor... ...onunla arası iyi... ...ona karşı hoşnut, rızası var... ...diye adaletten ayrılmaz... Aksine sevmediği bir insan, kızdığı bir insan veya kendisiyle onun arasında ihtilaf problem olan bir insan ama haklı, o zaman ona da haklısın diyebilir. İşte bu duygu, bu üç duygu hatırınızda kalsın, birisi Allah'tan korkmak, Allah'ın rızasını kaybederim diye titiz olmak, titremek. İkincisi her halde zenginlikte, fakirlikte denge yolundan, orta yoldan, itidarlı, vakarlı yoldan ayrılmamak aşırı duygulara, kaymamak, şımarmamak veya efendim küsüp darılmamak üçüncüsü de karşısındaki insan kendisinden adalet bekleyen karşısındaki insan kim olursa olsun efendim o benim yakınım diye veya ben ona kızıyorum diye adaletten sapmamak icabında sevmediği insana doğru hüküm verebilmek, haklısın diyebilmek icabında eğer sevdiği insan haksızsa sen haksızsın ee, kaybettin diyebilmek. İşte Müslüman böyledir ve İslam hakimleri böyle yaşamışlar. Bunun misallerini doldurmuşlardır İslam tarihinin sayfalarına. Temenni ederim ki bu muhteşem davranışları hani efendim hukuk fakültelerinde yeni, yeni gençlere de bir ders olarak okusunlar. Yani adalet tarihinde böyle muhteşem kararlar vermiş olan hakimlerin böyle enteresan kararlarını öğretsinler. Evet İlk üç tanesi sanıyorum hatırınızda kalır. Belki de benim haberim yokken cebinizden kalemi çıkartıp da 12 taneyi kaydetmeye bile başladınız. Bunu da tahmin edebiliyorum. Gelelim ikinci insanı helak eden üç tane duyguya. Emmel <gülüyor> mühlikatu, insanı helak eden üç şey. Birisi, birincisi feşuhun şedidi. Şuh demek Arapçada noktasız ha ile e, cimrilik demek. Şiddetli bir cimrilik. Cimrilik kötü bir huydur İslam'a göre ve Müslüman cimri olamaz. Cimrilik huyu Müslümana yakışmaz. Müslüman cömerttir. Parası varsa parasıyla cömerttir. Parası yoksa efendim hizmetiyle cömerttir. Hizmet e, cömertliğine e, ten cömertliği derler. Yani ma, mal cömertliği vardır, ten cömertliği vardır. Hiç parası yoktur bir insanın ama pervane gibi hizmete koşar, koşturur hizmet yapar, karşısındakine hizmet eder, memnun eder sevap kazanır, sevaplı işlere koşturur camiye, hayra, hasenata efendim e, çeşitli dini hizmetlere bakarsınız, koşturuyor tabi oradan sevap kazanır, işte o da ten cömertliğidir. Bir de can cömertliği vardır ki cömertliğin en asil ve en yüksek derecesidir. İcabında, İslam yolunda, Allah yolunda canını verir. Çünkü insanın en kıymetli varlığı canıdır. Onu da verebiliyorsa o insan en asil insan demektir. Ve biliyoruz ecdadımız Allah yolunda canlarını veren kimseler şehit olmuşlar. Şehit olmayı arzu ederek vatanlarından helalleşerek efendim hizmet diyarlarına, cihat yerlerine gitmişler. Allah onların şefaatlerine bizlere erdirsin. Biz de ...mal ve ten ve can cömertliğine sahip olalım. Yani paramız varsa paramızla fakirleri, yoksulları sevindirelim. Efendim, hizmetlere paraları harcayalım. Paramız yoksa hizmete koşturalım. Bedenimizle bir cömertlik yapalım. En sonuncusu da tabii canı vermek. Allah harbe darbe uğratmasın ama... ...yani Müslümanlarla harp edeceğin edecek olan insanların vay haline çünkü biz Allah yolunda olmayı en yüksek mertebe kabul ediyoruz canımızda seve seve veririz birincisi efendim insanı helak eden duygulardan birincisi şiddetli cimrilik bu olmamalı helak eder insanı çünkü cimrilik yapar zekatını vermez cimrilik yapar efendim sadakasını vermez cimrilik yapar efendim çalar çırpar rüşvet alır efendim tamahkarlık eder kayrı meşru işler yapar. Haksız kazançlarla kesesini doldurmaya çalışır, doldurur kesesini ama ahiretini mahveder. Onun için Müslüman efendim cimrilik duygusundan uzak olacak. Gani gönüllü, cömert, engin ve zengin gönüllü bir kimse olacak. Bir bu. İkincisi ve heven mütteba. kendisine tabi olunan hevayi nefs. Bu da insanı helak eder. Biliyorsunuz heva i nef yani insanın nefsi emmare'sinin istekleri. İnsan nefsi emmare'sinin isteklerine uyarsa zevke, sefaya, keyfe, haksızlıklara, günahlara dalar. Ona uymamak lazım. Zaten biz koca Ramazan ayında neyin eğitimini yapıyoruz? Nefse uymamanın, nefsin hevasını yenebilmenin eğitimini yapıyoruz yapıyoruz bir ay askerlik yapar gibi nefsimiz yemek istiyor vermiyoruz içmek istiyor vermiyoruz evlenmişiz Çoluk çocuğumuz var etrafımızda Efendim evliliğin bize sağladığı Haklar var o hakları kullanmıyoruz ki yani insanın o duyguları en kuvvetli duygulardır onların karşısına çıkıyoruz İşte Evayi nefsin karşısına çıkmayı böyle bir ay yapan bir Müslüman Efendim. Ondan sonra hevasına tabi olur mu, hevayı nefsine uyarda, rüzgarın önündeki yaprak misali, nefsi onu nereye götürürse gider mi, günahlara gider mi? Müslüman gitmez, gitmemelidir. İşte giderse ne olur? O da helake götürür. Helake götürücü efendim bir durumdur. Onun için hem cimri olmayacak Müslüman, hem de nefsine karşı efendim müteyakkız olacak, içinden gelen arzuları frenleyecek, tutacak. Ölçecek, doğru mu değil mi içimden gelen istek? yapmamalı mıyım, yapmamalıyım diyecek. Çok güzel bir hadis-i şerif, çok güzel konuları ihtiva ediyor. Bu da hatırınızda iyice kalsın. Size siz fayda verirsiniz. İçinizden gelen kötü duyguları siz frenlersiniz. Kendinizi iyi yola siz sevk edersiniz. İçinizde böyle bir... ...kuvvetli vicdan duygusu, kendi kendine hakim olma duygusu gelişmiş olmalı, o gerekiyor. Eğer hevai nefsinize uyarsanız onun sonu cezadır, felakettir, cehennemde yanmaktır günahlara girip. Üçüncüsü, kötü şeylerin, insanı helak edecek şeylerin üçüncüsü... ...ve icabul mer'i bi nefsihi, kişinin kendisini beğenmesidir, kendisine hayran olmasıdır kendini beğenmiş bir insan da Bu da çok fena. Çünkü kendini beğenmiş, kibirli, ucuplu bir insan, tahammül edilmez bir insandır. Başkaları şöyle uzaktan bakar, o kendisini beğeniyor ama başkaları yaka sirkerler. Hiç istemezler onunla ahbaplığı, dostluğu. Katiyen böyle olmamak lazım. Zaten insanın çok mükemmel olması çok zor bir şey. İnsan kusurlarını bilmeli. Kusurları yoksa, meziyetleri çoksa bile Efendim bunu böyle düşünüp de karşısındakilere tepeden bakmamalı Çünkü Allah'ın kimi daha çok sevdiğini biz bilemeyiz Allah bilir belli olmaz belki o bizden efendim, başka bakımlardan Allah indinde daha sevgilidir de kimseye tepeden bakmamalı hor görmemeliyiz Ve kendimizi beğenmek gibi bir bölünlüğe yanlış duyguya asla saplanmamalıyız Nefsimizin oyunlarını bilmeliyiz kendi kusurlarımızı takip etmeliyiz, onları düzeltmeye çalışmalıyız, kendimizi devamlı geliştirmeye çalışmalıyız. Ne kadar güzel değil mi? İnsanı kurtaracak üç şeyi öğrendik, Allah'tan korkmak, gizlide aşikarede, zenginlikte, fakirlikte, orta yolu tutturmak, aşırılığa sapmamak, sevdiği zaman, kızdığı zaman bile adaletten ayrılmamak, adalet... Efendim, Allah korkusu, orta yolda dengeli yürümek. Üç insanı kurtaracak duygu, insanı helak edecek üç duygu, şiddetli cimrilik, efendim, hevayi nefse uymak, bir de kişinin kendini beğenmiş, mütekebbir bir insan olması, tahmin edilmez bir insan olması. Böyle bir şey varsa veya kırıntısı veya izi emaresi varsa üzerinizde, bunlardan kurtulmak için de çalışmanız lazım. İnsanın Müslümanken, Derecesini yükseltecek üç şeye gelince, ve emmet derecatu, derecesini yükselten güzel şeylere gelince, bir, fe selam, herkese selamı efendim aşikare vermek. Şimdi Müslüman'ın bir başkalarının anlayamadığı hali vardır, Müslüman herkese selam verir. Biz yolda gidiyoruz, karşıdan bakıyoruz ki bir nur yüzlük kimse geliyor, sevimli, ...anlıyoruz ki o da bizim gibi mümin bir kimse... ...esselamu aleyküm diyoruz... ...hiç tanışmadığımız halde... ...ve aleyküm selam diyor... ...efendim bazen musafaha ediyoruz... ...muhterem diyor siz kimsiniz... ...tanışıyoruz yani... E, ...nerede oturuyorsunuz biz de onu tanıyoruz... ...eh ziyaretleşelim filan... ...o bilden bir muhabbet oluyor... ...Müslümanın hali böyledir... ...bildiğine bilmediğine selam verir... ...selam ne demek... ...kuru bir laftan ibaret değil... ...o kişinin hem dünyasının hem ahiretinin... ...selamette olması istemek... darüsselam selam olan cennete girmesini istemek... ...Müslümanın selamı good morning'e benzemez... ...efendim günaydına benzemez... ...çüşe merhabaya benzemez... ...efendim gutba'ya benzemez... ...Müslümanın selamının çok derin manası vardır... ...ahirete kadar... ...efendim uzanan cennete kadar uzanan derin bir manası vardır... ...Avrupa'da ilk defa gördüğüm... ...duyduğum zaman şaşırmıştım... ...onlar birbirlerine küs diyorlar, çüs o da merhaba filan gibi bir şey ama bizim hani küş dediğimiz kelimeye benziyor çok garipsemiştim böyle şeyler yerine biz selamu aleyküm diyoruz yani Allah'ın selamı üzerinize olsun diyoruz ve bunu karşımızdaki herkese iyi duygular taşıdığımız için herkese yaymak güzel bir derece kazandırıyor insan nasıl kazandırıyor biliyor musunuz Esselamu Aleyküm dediğiniz zaman karşınızdaki bir kimseye on hasene kazanıyorsunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğiniz zaman yirmi hasene kazanıyorsunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu dediğiniz zaman otuz hasene kazanıyorsunuz. İkinci bir şahsa böyle selam verdiğiniz zaman o kadar daha kazanıyorsunuz. Üçüncüde de o kadar daha, dördüncü de o kadar daha. Demek ki ne kadar çok insanla selamlaşırsanız o gün sevabınız o kadar çok oluyor. Tabi çevreniz sizi seviyor, siz çevrenizi seviyorsunuz. Müslümanlar arasında yakın yakınlaşma, tanışma ve muhabbet oluyor. Onun için herhalde Allah buna derece veriyor. Böyle yapan kimsenin mertebesi yüksek oluyor. İkincisi ve it'amut da'am yemek yedirmek, ziyafet vermek. Müslüman efendim cömerttir ve tabi bu cömertliğin çeşitleri vardır. Cebinizden, cüzdanınızdan para çıkartırsınız. Köşedeki bir fakire veya komşuda olan efendim fakir komşuya bir şeyler verirsiniz ve vesaire. Ama yani yemek yedirmek, evine davet etmek veya bir başka yere davet etmek, böyle bir yemek yedirmek Muhabbeti arttıran en güzel vesilelerden birisi oluyor Onun için peygamber efendimiz çok methetmiş bu yemek yedirme hususunu Hem bu arada fakirler doyuyor Bir efendim ihtiyaç karşılanmış oluyor, insanoğlu midesine bir şeyler almak zorunda yemeden olmuyor Ama ikincisi muhabbet oluyor, müslümanlar arasında kardeşlik ve samimiyet gelişiyor ...ve yakın dostluk temelleri atılmış oluyor. O bakımdan yemek yedirmek, ziyafet vermek çok önemli. Bir kişi olabilir, iki kişi olabilir. Sadece bir çorbaya olabilir. Hani bu akşam çorbayı biz de içelim, buyurun diyoruz. Tabii çorba değil, arkasından neler geliyor, ne çeşit yemekler geliyor ama... ...çorba bile olsa, basit tuz ve ekmek bile olsa, tuz ve ekmeğin dahi bir hakkı vardır. Bir keresinde bir fakircez peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi çağırmış sirke ikram etmiş yani sirke ekşi bir şey madde biz ancak salataya koyuyoruz peygamber Efendimiz'e sirke ikram etmiş o da ekmeği banıp sirke ne güzel katıktır diye yemiş ona dahi güleç yüzle iltifatla muamelede bulunmuş tabi e, bu bile olsa olur yani az veya çok önemli değil mühim olan insanın birisini çağırıp ona ziyafet vermesi, yemek yedirmesi, aradaki muhabbetin kuvvetlenmesi. Üçüncüsü ve salatu ve nasuniya insanın derecesini arttıran faaliyetlerden üçüncüsü ya yani herkes uykudayken geceliğin insanın kalkıp tecavüt namazı kılması. Tecvit namazı ne zaman kılınır? Sahur önce kılınır. Yani imsak kesilmeden önce kılınır. Niye imsak kesilmeden önce kılınır? Çünkü imsak kesilince sabahın vakti girer. Artık teheccüd vakti bitmiş olur. İkindi vakti gelince öğlenin vakti. Bittiği gibi bir şey bu. Gecenin içinde imsak kesildiği zaman artık e, teheccüdün zamanı geçmiş oluyor. Ondan önce gece namazı kılmak lazım. Uykudan kalkıp abdest alıp efendim gece namazını kılmak lazım. Bu dereceleri çok yükselten bir ibadettir. Müminin derecesini arttıran üç güzel faaliyet nedir? Selam vermek, selamı herkese yaymak, herkese efendim, e, ifşa ederek yani aşikar, selam aleyküm diyerek selamlamak. İkincisi ziyafet vermek, yemek yedirmek. Üçüncüsü de geceliğin kalkıp Mevlasıyla baş başa münacat ederek, dua ederek efendim, gece namazı kılmak. Üçüncüsünde üç üçüncü üçlüyü de böylece söyledikten sonra nihayet hadis-i şerifin dördüncü bölümüne geliyoruz. Ve emel keffaratu insanın işlemiş olduğu küçüklü büyüklü hatalar birikiminin kefaretine yani silinmesine, günahların silinmesine insanın günahlardan arınmasına, paklanmasına sebep olan üç şeyi sayacak bu grupta. Birincisi fe isbarlul vudu'i seberat yani soğuk günlerde efendim Abdestini güzelce almak. Biliyorsunuz tabi şimdi yaz gününde anlamak biraz zor ama kışın çok soğuk olduğu zaman hele biz uzun seneler Ankara'da kalmıştık. Ne kadar zor o soğuk suyla abdest almak. İnsanın derisi jiletle parça parça çizilip kesiliyor gibi oluyor ama e, abdest almak lazım. Namaz kılmanın ilk adımı abdest almak. Kalkıyorsunuz soğuk suyla abdest alıyorsunuz. Veya sabah namazına gideceksiniz veya gece namazı kılacaksınız veya yası namazına gelmişsiniz evde kılacaksınız filan. Tabi bu işte soğuk gecelerde ayazlarda o soğuğa bakmadan... Kalkıp abdest almak. Bu nedir? İşte insanın günahlarını döker. Zaten başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. abdestten suları insanların azalarından damlarken o azalarla işlenen günahlar da gidiyor. Yani yüzünüze suyu vuruyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, çenenizden sular damlarken gözünüzde, yüzünüzde işlediğiniz günahlar temizleniyor. Elinizi yıkadığınız zaman Efendim elinizden akan sularla elinizle işlediğiniz günahlar gidiyor. Ayağınızı yıkadığın zaman ayağınızla işlenen günahlar gidiyor. Abdestin hem maddi faydası temizliği var hem de insanı günahlardan temizleyen manevi faydası var. Burada da işte insana kefaret olan şeylerin birincisi olarak abdest almak zikredilmiş ama abdestin en zor durumu zikredilmiş. Yani soğukta abdest almak. Herkes yapamıyor. Soğuk olduğunu düşünerek hadi ben Şimdi abdesti almayayım, yatı vereyim, sıcakta duru vereyim der insan. O duygusunu yenip de abdest aldığı zaman işte o kefaret. İkincisi ve naklül ile cemaat... ayaklarını cemaatlere doğru nakletmek, kullanmak yani yürüyüp gitmek. Cemaat nedir? Yani cemaatle kılınan namaz, yani camiye gitmek. Yani bir Müslüman evinden kalkacak. Evinde namaz kılabilir bazılar da diyorlar ki, ''Hocam ben evde namaz kılıyorum. Güzel, Allah kabul etsin. Evde namaz kılıyorum, çocuklara da imamlık yapıyorum. Ne kadar çırpınsan, ağzına kuş tutsan diyelim, şaka olsun diye evinde kıldığın namazla camiye gittiğin zamanki namaz arasındaki sevabın arasında muazzam fark vardır. Çünkü camiye attığın her adımda bir günahın affoluyor, bir derece yükseliyorsun. Bir derece kazanıyorsun. Öyle o camiye gitmenin büyük faydaları var, sosyal faydaları var. Her namaz vaktinde semtin Müslümanları camilerinde toplanmış oluyorlar. Günde beş vakit birbirleriyle irtibatlı olan bir toplumdur gerçek İslam toplumu. Camiler toplantı yerleridir. Efendim ne kadar önemli. Onun için bu ayakların o cemaatlere lütfedip efendim. E gitmesi lazım. Tembellik etmemesi lazım insanın. Evde kılı veririm. Evde kılsa da olur dememek lazım. Hatta bir hadis-i şerif var. O da kulağımıza küpe olmalı. Cami komşusunun ancak namazı camide caiz olur. Evinde caiz olmaz diye tehdidi de var Peygamber Efendimizin. Bir keresinde de yani şimdi temenni ediyorum ki şu camide namaz kıldıracağım ama namazı başkası kıldırsın diye bir vekil bırakayım, elime bir ateş çıra alayım, meşale alayım, gideyim evinde namaz kılanların evlerine tutuşturayım buyurmuş Peygamber Efendimiz. Demek ki kızıyor, istemiyor demek ki evinde namaz kılmasını, tembellik etmesini bir Müslümanı. Müslüman, aile reisi erkek gelecek camide, cemaate katılacak ve orada namazı kılacak. Evde, evde sünnet namazları kılsın, başka namazları kılsın. Koca bir gün efendim evde duruyor da tam namaz vaktinde mi coştu arzusu evde namaz kılmak duygusu. Namazı camide kılacak. Öteki nafile namazları, sevaplı namazları buyursun gene evinde kılsın, evine pay ayırsın. Ama cemaati terk etmesin. Cemaati terk etmek iyi değil.